Efendim, deden rahmetliyim, mübarek sözlerinden keşfimle konuşacağım. Kulağı safı davranın rahmetliğiyle askere gideceğiz. Yineceğim mahallenin de imamı yedim, Askeri geliyorum deyip Şeyh'im yanına bağırıp gelirim, devire gözümle rağut boşandır. ağzımı zapt edemedim. Mullahullah oğlum, çok ağladın. Hafıza, Adana'ya teslim olur. Sami Efendimiz'in günü geldi geçe, dedim. Sen de Maraş'a Maraş'ta çok, onları boşlama. Sen de gel geç, dedim. Tamam, devreli şubasına vardık. Hafıza, Madriah, ikimiz yazdılar. Beni de Maraş'a yazdılar, Şu asker olaraktan. Bunu Efendimiz rahmetli yedi. söylediğidir. Gevelye vardı, gövdeki söylediği gibi ona alana yazdılar, beni Maraş'a yazdılar. Maraş'a varınca ikinci zamanıydı vardığım. Efendimin de bu söz aklımdan çıkmadı. Maraş'ta öyle çok, onları bul dedi. 167 bir yerde canı var. Camıda namazı kıldım. İmamı ele aldım. İmam aynı efendimin güzelliğinde gül yüzlü, güzel, lakin efendim gelir beden de doğru diyor. <gülüyor> Namazdan sonra sordum, eline vardım. Hoca efendi, Maraş'ın büyük dilginlerinden, eline kapanmış adamlardan kim varsa bana göster dedim. Burada dedi Abidin Efendi var dedi. Maraş onun eline kapanır dedi. <gülüyor> Nerede dedim? Hükümet civarında dedim. Hükümet civarı nereye dedim? Ortadan yol geliyor. Bu çatal kapı camının kapısıymış. Ço çatal kapı da hükümet civarıymış. Yaman bulduk. Elbise giydim, deliştin, abinin efendi ismi de vardı. Yeri bir çevlük içinde bizim medreseler gibi, iş halinde ne de medresesi var. Ortada da bir kavidi yatır. Geriden arı Şeyh Hüseyin ettim, bir huzur içinde al dönüyor, mür dönüyor. Ben vardıktan sonra tıpırdım ama o ya Yine bir ağır tuttu bizi. Hele askere teskin ol, askere teskin ol şöyle böyle derken hep teskin etti bizi. Hemen elime vardım. El öptüm, nerelisin? Kayseriliyim. Şeyh'in kim dedi. Şeyh Mustafa Efendi derler. Kayserili neresinden dedi. Yahyaliyim dedim. Şeyh'im kim dedi. Şeyh'im Şeyh Mustafa Efendi derler efendim. Onun Şeyh'i dedi Hacı Esad Hazretleri efendim dedim. Onun Şeyh'i Tahir Hazretleri diyelim ya, öteyine de sor diye merak sil silahı soruyormuş. Sil silahı ezberimdi halbindeki. Sonra on beş dakika bir huzur daha gitti. On beş dakikadan sonra o uyandı. Asker adede, sağan hücre dedi, sağa dedi sırtımızı adede, şehir dünyada bir Dedi mi şehir de dedim, dünyasını dedi dedim, başımdaki cemiyetler dedim, İstanbul'a saldırmız dedim, varmışlar da gümüşhanellere teslim olmuşlar dedi, gümüşhanede benim gönlüm katib, tutunma dedim. 15 dakika daha bir huzur tuttu, o yandı. Oğlum dedi ki, az kere şeyhin bir gene dedi, dedim. Ben de dedi Hacı fazla ziyaretlerini gitmek istedim dedi. dedi. Şeyhin müsaade verme, ortalık tehlikeli diyeceğim. Benim Şehaner dedi, dedim, inca havlu burada yatıyor burda dedi. Ondan sonra iki işirdik. Birimiz kadar o fazlası çıktı. Ben yani ıslahaya girdiler. Tınlavız orada kaldı. Eh şeyh han dedim tekrar bir daha görüşeyim. Evine vardım. Meseleyi anlattım. Efendim ıslahaya geliyorum dedim. Kehan almışsın dedi. Koyuna mı dedi. Dövün mü seferim oldu dedi. Bugün geleceğim yarın gelsede. Allah'ımdan dedi müsaade alırsam dedi. Sen o godurdurum dedi. Müsaade alamazsam gider dedim. E biz de memnun olduk, sabahtan kalktık, gelecektim asker Ondan sonra yalnız, ortalık tehlikeli hücrenden diye yedirdi, biz buraya askerden geldikten sonra atıp şapka giydirdi o tehlikeyi. 27 girdi ne ya, ben o tehlikeyi söylerim demek işte ki Orada nefsin ne yaptı sana? Nefsin, nefsin. <gülüyor> Efendimiz rahmetliğin himmetiymiş, anladım himmetim. Perşembe günlerinde oruç tutarım. Postlarım, vazifelerde de tamam. Yani kimse de gala olmaz. ben kendi bilmez olmuşum. Yüz başım, benim başım demiş. Var mı iç içer mi demiş. O da sertlerle çıkmışım Mekke'ye. Efendim içki içmez ama içki içeninden nerede hoşlanmaz demiş. Benim serser olduğumdan sıyaktı eden. Hoş ett dedi ki, "Sabah cennet, yaz cennet bana verdi. Şu basketbolumuz için serbestlik, kiminler mahnurlarımız gelir, uçluğa da gelir, çok serbesttir." Evet. Eh, 37 günün ezanı okudum, 37 günün de halakaya oturdum. Hüff! <Gülüyor> Efendimiz ondakinin duası. Görüştün, üçüncü gün vararışma ediyorlarlar. Bir hal hayret geliyor bize. gene ne kadar nefsi düştü müse karşımda görülen sözüm buradan dışı şehit, köpek, dil, dil, dil, dil, dil, dil, çüyü çıkmış, öyle görünüyor. Anladık efendim Efendime buraya mektup yazıyorum. Salat-ı Nari'ye de devam ediyorum. Borçlanmıyorum. Hatp havaca bin zaten toplumun. Devam Salat-ı Nari'ye. dündüm araya. Bir şu tuttum koruya her yanınızdır efendim. Biz üç aydır deriz, Daim gazaya gideriz. Gayrı sevcayeni der, hasretim oldu efendim. Şahin Erdoğan Ali gibi hayberi almaya geldi. Bu zayıfe bu taktan kılıcım sensin efendim. Ah, Muhammed ha, Hanefe gibi çala çala kolum kaldı. İster ama tamali bir nere vursan efendim. Harp ediyoruz, dövüşüyor. Bazen köpek, çanabar, bazen canavar, bazen Aşkıya oluyor. Bu işte bir koca aman yılan oldu. Bu da bir koca Çağıl yığılı. Çalın kuyruk tarafı dışarıda, baş tarafı önden yanda. Başından tuttum, bir çığarparım, çığarparım ölmez. Bu el işte bir yiğit geldi. O kafasını eline doladı. Ben de kuyruğunu elime doladım. Ayağı Çağılın yüzden o ayağını dedi, beri yüzden de ben ayıp, elinden kopardık. Şükür kopardım kurtuldum dedim. Ulan öyleyse bu biri günü aşkıya vurmuş, ne bir silah almış, hem beni vurmaya gelmiş, tamaşa sallar efendim. Ne kadar zayıf düştümse hak avadar kuvvet dedi. Bu zayıfe kuvvet attan kırıcım, sensin efendim. Bu bir gün aşkıya olmuş, eline bir silah almış, hem beni vurmaya gelmiş, tamaşa salladı efendim. Hemen buna hamd Erin kolunu bağladım, tutup silahını aldım, başına çaldım efendim. Gördük arşıda tandır, içinde gayat nar yanır. Görenler cehennem sanır, bunu hikmettir efendim. Tuttum düşmanın başını, sıkı ben döktüm yaşını. Nara attım hem laşını çok şükür yaptım efendim. O tandırın içine attım. Kemeri de üstünde de saç kaplanını, saç ayağımı basdım. Kemeri de omuzumu verdim. Yepyü durdum her algayı öldürdüm yedim. Sadece kaldırdım karşımda ufacık cingü cingü dalmış. Allah, ne son? Loğan kubbenin ne var? Allah'ım Allah'ım. Yıldırsam da sağ Yaksam da sağ alıyorum. Ali Eşref-i Nuri Yemilem Yevvel Musalim. Elhamdillahi Rabbil Alemin El-Fan. Sağdımızla pederimizin arasında geçen hallerden ve Yahya'lı yetecek buyurduğundan bahsedeceğim notlarına karar veriyor. Efendimiz de buyurmuşlar ki, hepsi ne hazırlanmış filmi de haber etmiş şiiriyatta hiç yok. Eee ucan hazırlanmış yani altına kepenini koymuş üstüne odunları hep kuru demiş. Bir bir, bir şey çalmada haset çiğmir der demiş. Ahilik yani, mi bilene vere bu Birbirinize değerdi gösterirler Mustafa Efendi bak diyorum işte, karşı azanlı gürceye mola. Yani bir müpte diyor, bizde de varız diyor. Acaba nereyi sinir etti nece ustası hayır usta efendi. Değil. Kalbimize geçen şey, onlara hayır. Bir kimseyi bu bizniler talep neler tep dileğe getirmemiz dünya maddi adam darah hayırdı. Olacak deyince, halifeler birbirine de demiş, Kusataklar, gerilecek yani, Ruhluzmuş bunlar. Onlar aralar da girillerim. Ondan sonra, Efendimiz de böyle buyurmuş, Ömer Bey arkadaşımızın halimali, Elhamdülillah, Hocaefendimizden verin, Tahir Hocamızları verin, Muhabbeti akın yaptık. Dünyanız da özür dilerler. Ben sizi Hain Hoca kadar sevmiyormuşum dedim. Şahitsiniz, karşılıklı. Ee, yok, özür dilerim, siz ne yapmışsınız? çok kızdıklar oldu, ne dedin yüzünden başta çare yok. <gülüyor> Sövmez misin ben seni diyor. Tahir Hoca sıralı mısınız? Şuala cevap verilecek gibi de de Yok, hal yapan sevmem verdiğim her de olmadı. Büyük bir iste, e, Büyük bir iş iste. Üç pas. Sağırsan. Efendimiz'in yani, selamlarında. Burada var. Üst Türk'ün evini, tarihçeyi ben hastaydı. Tansiyon ve şeker mani oluyor zekâma. Elhamdülillah. bir de konuşabiliyordu. Hacı Hasan ağabeyinin babası da efendinin varmış efendinin varmış, ona diye dedi, efendim. efendimiz buyurdular, bütün kulafaya ismiyle hilafet verildi, Hasan efendinin babasına şık müste efendinin deyildi, Edeyim ondan sonrayım dedi. Babasını reklam ediyordu. Reklam olmaz mısın? O da şanımıza karşıydı. Şüphesim. Geçtiğimde 18 yaşıyor yiğidin dilim onlara dereceye geldiğimde atla inip de babamla kucaklaşınca bizde kıluhat var adı, şiir söyleme var adı. başka haller var Şükür hepsi var orada kaldık. Şöyle bir halda işte, hepimiz şükürler olsun. bir vitamin Şems'le bana erdi. Mevla izzik etti bizfitin zamanı. Şehrimize kuruldu bir azın tenar. Terapi isterim sahsul Sultan. Şems kim aslında? Şems efendimiz Gavrsel Ant'i yöndürüyor yanında düdü. Saadet Güneş'in yanında paner gibi görünen siz idiniz, o diyor babam. olduğu için, günlerime yalan söylerdi, Çin'den turraya eriyor diye, söz kışkırı kanı, ''Uğur güneş'' diyor, ''Sana da ay'' diyor dedi, içim. Yazarım bunu yazdık, bu sekizolubuz ne diyor. Bravus söz yazısı var. Ona yazdık, oydurdu Hasan. Ben de, efendim babam da yazdık. Kılavuz hamızda yazmış. Çok ilmatlı müştazımızı vasıtmışlar. Hasalı klifler. Biz derki Ağır çıkmış. Yani, Yeni kere bir dakika olur. Babam Bir tecik sizin huzurunuzda da ben öyle Sıkılıyorum ya sergaz bırakıyorsunuz. Alhamdülillah. Yani bir tecik baba. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim o, Efendimizin yanında geliverince beyin şekerinin teresini Bu ayeti okudu Elhamdülillah Teşkidimiz için Allah'a şükür ediyoruz oh. Allah Çıktıktan sonra kılavuz ağız Hasar Buna bezmen diye, de. Kılavuz ağızı Kılavuz ağızı ölçüm şöyle yani İkhanı Annemiz daha inceli, şu yüzden gelen ihvana ders verip verilmeyeceğini istiharasız annem haber verildi. Kalb etmeye kuşlar, gözmek üzersin Tabi Yani keşif de bunlar. Diyor ya dişçi babamız burada on bir tane keşif ehli vardı eskiden. Sukrut etti şimdirdir. Efendimizden sordum. Niye Hacı Eshaf Efendimiz'i görünce ağlardı, göndüriyordu? Yani görünce, efendim niye ağlayamıyor şimdi sizi görünce? Bu nakısa mutlaka abistir, neden oldu? O zaman Gonya'da bir pangavar, şimdi geldi bir pangavar. Karıştırdınız işi, bulandınız, onun için ağlamıyorsunuz. Ne olsa güneşin bir şey yok. Hemen de unut da yok. Gözleriniz perdelendi. Yazı oldu. yani bu. Bu tarzı svalan onu şeyler, bunları. O zaman efendimizi güneş gibi görüyorduk ki diyordu. Yüzleri hep yapıp o sizin sergüm ser baş bunu serin, bovası sergüm ser. E... Şemsiyelerdenin çıktığı mahdiyor. Şimdi böyle yazdık. Siz demine kadar koyayım. Zengi'den çok şaşırıyor. bu kardeşlerimiz de var. Bunda da yazmış efendim, o Kalın edebin dışıcı var. Ha ne oğlum diyor, daha güzel yazmış. Efendimiz de ağzı üstünde bir de hiçbir şey olmuyor. Burada Hoca Efendi'den birisi de Hacı Kamil Efendi'ydi. Allah rahmet etsin. Babamın hilafetini Biz birileri şairimiz ustasımıza bir metin yazmış, şu noktada bir harcayın. Hacı Süste yaptı bu yüzden de ibarelerini sonra Hacı Süste'nin bu harcayacağı metni böyle metin yazmaz. Hacı Kâbiz. babamı ırttır, sen daha layık mısın, manasına gelen bir mektup, babam da gülüyor. Orda dünyada her yanını görüyor, sen niye diyor kafasından, oraya mektup var ya, buraya mektup yendi, babam mektup açma emanette, hıyanetle bulur ya, yani, aleyhimize bu Bir açalım ne yazmış bakalım, usulca kalemle açıyorlar, yukarısında selam diyor ortasında Hacı Kamil Allah nefsimizi şeytanımızı kahretsin. Bütün mektuba cevap bu efendim Abi buradan da elçilerimiz ahmiyesine hem Leyla İşe var. Lüzumuyor Allah bizi tevazudan ayırsa vallahi. Aramışlar aramışlar askerin bir nesin neyin demiş paşa? Ne selam. Bir insan olmaz canım neysin sindi? Ne işin sen? Sen neysin? Ben yani, subay oldum, baş oldum, amir komutan oldum, binan oldum, şimdi pasha'mım. Bundan sonra ne iş demiş böylece? Ben şimdi ne iş oldum diyor. Siz yaptınız, seni istiyorumlar, çekeceksin, çekeceksin demiş. Ama şimdi de ne iş yoksa? Ya da kadar bildiğin de seni sona getir. Allah'ın bereysi inşallah. Evet. Erkekler. E, Muhtemelen arkadaşlar, pederi anlattıktan sonra, şimdi, o nelemen hadisesinin şiddetinden, aşiretten, evlinden, kürkmenden, bunların tuluğu olurdu, eskiden icazda da tuluğla zemzem götürürlerdi. O tulu yarılmış da, bulamasınlar diye tuluğun arasına koymuş, sarmış. Çünkü, İnceden inceye evimiz birkaç defa tahkikatla geçti. Tefsirler de, yerlere seyredir. Yardırlar, yani, çok hafizler. Konuşacak olsanız sıkmaz bir şey. İçsin, vazgeçiyoruz. Babamı götürürken ince su bilirsiniz, şöyle genişçe şey gelir. Orada çözülmeyeceğim işte, o namaz mısın? Allah'a da istediğiniz kadar kılınmaya da Ey, bir sene seferberlerin askerliğiyle Ya, bir sene seferberlikte alırsın içinde, bir vakit namazını geciktirmedin de, götürüyorsun kâidim, razıyım. Hapsedeceksin razıyım, idam edeceksin hepsine razıyım. Ama namazımı geçer, buna razı Bunu da mı takip edin da mı geçirdim? Arkadaşlar ben, yani insanı toplumunca e, e, tekelerin ikisi bahsediyoruz tekrar. Bir daha. Karşı çamba Allah'tan korkunlar yani, namaz almadan hiç. ne Bu da yok. Kiminde namazı vusulü böyle konu konuşalım Salat-ı Nâriye olduğu zaman hapishanede orada fahri kainat yırtır at üzerindeki Allah'ın selam'a soruşturuyoruz. <gülüyor> Söylemem sırrını yorum ya Kıdılavus fazla abuz sahipsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam etsiniz diyor. diyor başımıza Müslüfe'de gireç ordularını iftiharmışı toplanır. Berhal oku. Efendimiz hatta hanı çeken de oku, Onu, Burada adet bulmalılar beni. Çok eserler var yazılmış. <gülüyor> Öpü hadisinden kalsın. Oh, icazetnamesini buldu. Eskiden, <gülüyor> Efendimiz icazet yazılırken yanında gidiş Müslüfe Efendi estafletsle Bismillah. dinjalman bir şeyler kalmadı bundan ya Allah razı. Tefsir-i Kebir'den anlaşıldığına göre ilk fedai şeyh Saniyyat tarikatı kullarına vacip ettiriliyor. Kadri ve Nahsi, Nahsi ve Kadri'den e, e, isim e, etmek, insan e, etmek isteyen, isteyen insanlara Ders vermek için mektubu altındaki gösterdiğim evrenat ve eskârı Ehvan-ı Barisafa'ya e, haber vermenizi, tevsiye etmenizi, beynetmenizi, içimdeki veriyorum sizlere, halaka teşkiline, vesaire izin veriyorum. Diye böyle Şeyh diyor, orada Esrafe'ye yazıyor. Babama gönderdiği üstazımızın içmeden içmece bu denediğimiz yerin sağında yani Yahya yoluna, ham yola başladığımızdan sağ taraftan 15 kadar geldi efendim sonunda hizmetlerinde bulmuştumlar. Topbaş'a niye dediği zaman böyle telefon et Hasan efendi geliyor efendim çadır vursunlar. Ha, tabelet, şey Osman Efendi'ye haber veriyor ki yok, başka isteyemezdik. O benim müsa'yem azur. <gülüyor> Alhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oooo, <gülüyor> sevdiğimi mutlaka dimeliymiş Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bize selam buyuruyor. <gülüyor> Efendimiz'in elini aldım geldim. Efendimiz hep ben sizi pek sevdim. Biz de sizi ve bütün ifladınızı seviyiz. <gülüyor> Buyurun. ''Yi mi?'' diyor. Arada bir şey ki kalmazdım. Evet. Yani cidden siz de şahit olun. Tahir aşkımızı seviyorum Allah için. Yanımdara konuştuklarımda edemsizlik sallediyorum. Ben <gülüyor> sonra hikaye için konuşuyorum. Efendimiz buyurmuşlar ki, ''Mettüp gibi, kutsa gelirlerdi, gelmediler. ben yahleliye giden lazım.'' Efendi'yle hiçbir iş mevcuta görüşeceğim, zeynet edeceğim demiş. İçmeden, Şeyh Kayseri'den bir telgraf bildi. Efendimiz'e de yet telegrafiyeti bulmadı. Hep de hususu davet et, hukuk gibi geliyor. Hasan Efendi diyor Efendimiz Kayseri'le Hasan Efendi'ye, Adana'la Hasan Efendi'ye. Allah rahmet etsin mergave nur olsun ikvanın bütün husus altı perde kalkıyor gece kararlıktaki yaptıkları hatkaları, Rabbim bana gösteriyor istemiyorum diye gösteriyor okuyorum duyurmak istiyorum kendi üstüne alınmıyor ikvan kendi suçunu okuyorum alınmıyor elinde nezakâ Hamid'in hayal ile yürülmüş, diyemiyorum. Mustafa sen şu Mısırlar'ı yediyorum diyemiyorum. Ne olur ikvana Tersiye elinde hata etmesinler, kulaplarını gösteriyordur. Zip ver alıp da gösteriyorlar. Bunun için yaparsın, bunlar da az hükmesiz olsun da, İngiliz sen ödülüce, son bu Neyse, ne olunca, İstazımıza rica edeceğiz konuşması için, i̇şte burada koyacağız konfruans vermesi için, yalnızca imkanı olursa olmazsa tabi azman cevabını veririz. O da Ali Amucav, yani şey Türkçeyle diyecek. o zarla eşki Ali Namur'da biraz sonra görüştü, bunları sıhhatlaştırmanın için yeniden adamla Ozan'da hepsine vaaz verdim. İki sene orada onunla görüşürdük, bazı meselelerde. sekebilirlerde. Ona bir yok mu? Burada Yahyeli'ye gideceğim. Benim bir merkezin bir de atım var. Merkebe bilmeye razıysan Hoca Efendi, bilmiyorum ben diyorum. Tarikattan da haber ediyorum. Yalnız ulemaya bir muhabbetim var. Bir Işığı Sakalı'nı görünce, Hoca Efendi ben götüreyim ya, merkebe razı olursan kilesini de şu kadar verirsen yani hadi verelim, merkebe dinleyelim yavrum, Gel, verirsen, ya razı buraya altı saniye oraya 30 kila Gel diyor. yavrum, başarıya tutup atı çektin aşağıya versin, merkebe bine cevabı kalı değil mi? Yok efendim ben napıyım hiç çok severim de. Tevreketim gösterildi sonra iğire, kim diyeceğim duas maliyetti. Yoksa siz buraya yakışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Sivilme, san, adamlar san efendisi siz misiniz yoksa? Sen mi? Siz çok şöhretli adamlar değilsiniz mi? Anlıyor. Allah Allah badi işte bu. Sehem dedim diyor, bir adet diyor yürüyünce ee, geliyor diyor. Dün de efendi hazretleri geliyor diyor. Biri de ben diyor. Hiç konuşmuyor diyor. Tesbihide yok ama diyor doluğa hiç durmuyor. Şöylece yanına yaklaştım hocaefendi diyor. Bir alet abi diyor. Arkadaş dedim diyor. <gülüyor> Ancak arkadaş kadar biliyormuş. Arkadaş diyor. Buyur, atlı arkada gider, merkepli ünden gider, binameli ündeki merkebin ayağından kalkan tuz atın bacaklarının arasından geçer. Ama atın kaldırdığı tuz merkebe gelenlerin kafasını bastırır. Eylem hal efendim, ben de silerliyorum, bilmezdim bunu ben, mazir gördüm. Ben de, illa sizi görüştürmek istiyorum da onun için, sizin gibi bir ulemanın hatımdan çıkan tozların altında kalayım ben böyle yürüyüm, diyor, diyor. Bunu demek istemiyorum da, yani sizi konuşturayım. <gülüyor> Diyor biraz diyor, şöyle sıkıyorum evet evin nasihata başladı. Geldik diyor şimdi mezerliğe, mezerliğe gelince böyle <gülüyor> <"Günlüğü> çaplar <gülüyor> mezerliğe bir hanede vakıf olunmuş gelip, diyor. Gelmedi miyim da diyor, burada da gördüm ben diyorum, diyor. Ali Efendi, onu en güç bir evliğe Allah keşfeder. <gülüyor> Eğer küçük evli ya keşke biraz takdir etse keşke haline